Bismillahirrahmanirrahim ve âlihi ve sohbetihi la bir önceki ve ondan önceki derslerden Hanefi ortaya koymuş oldukları has meddülünü kap'an ifade eder kaide-i külliyesine şafiiler tarafından bu kaideyi iptal edici olduğumuza dair bir önceki derste bir misal okumuştuk. Bugünkü dersimizde de ikinci bir misal okuyacağız. Nitekim dersin başlangıcına bakarsak denilmiştir ki ve buddân-ı husmet çalınan malın korunmuşluğunun batıl olması yani her malın kul adına bir husmeti masumiyeti korunmuşluğu vardır şu mal bana aitse bu mal benim adıma masum korunan bir mal ona benden başkası benim icnim olmadan müdahalede bulunamaz Osmet denilen şey bu Çalılan malın o masumiyeti korunmuştu, nun batıl oluşu بِيطلَاقِ كَوْلِهِ تَعَلَى la لَا kavlihi فَقْدَعُ Mevla Teala'nın serikat ayeti kerimesinden yani hırsızlığı ve hükmünü beyan buyurduğu ayeti kerimedeki cezaen kelimesiyinedir. فَقْدَعُ emrine değildir diyor. Önce bu konunun teferruatına girmeden bir mesele nedir? Mesele hakkında Şafiilerin ve Hanefilerin görüşü, hükmü nedir? Daha sonra üçüncü olarak da Şafiilerin Hanefi usulcülere itirazı hangi noktadadır? Tabii ki itirazın temeli başta da söylediğimiz gibi has meddülünü katan ifade eder külli kaideşine Şafiiler tarafından getirilen bir itirazdır. O itiraz da dediğimiz gibi hem Şafiiler diyor ki Hanefilere hem diyeceksiniz ki has meddülün katan ifade eder, hem de bu ayeti kerimede öyle bir hüküm vereceksiniz ki vermiş olduğunuz hüküm ile bu külli kaideyi iptal etmiş olacaksınız. O zaman bir Önce meseleyi ortaya koyalım, sonra şafilerin ve hanetilerin o meseledeki hükmünü ortaya koyalım. Ondan sonra da şafilerin haneti usulcülere yapmış oldukları itirazı ortaya koyalım. Sonuç olarak da haneti usulcülerin kendilerine şafiler tarafından yapılan bu itiraza vermiş oldukları cevabı ortaya koyalım. Bu dersin birinci bölümünü oluşturacak. Öncelikle mesele şudur. Bir kimse, bir başkasının na'udzubillah malını çalsa ve bu çalmadan dolayı çalan kişinin eli kesilse çalmış olduğu mal hala çalan kişinin elinde mevcut ise Hanefilerin ve Şabiilerin de ittifakıyla bu mal kimden çalınmışsa ona iade edilir. Bunda bir ihtilaf yok. Çalınan mal mevcut ise. Ancak çalınan mal mevcut değil ise, yani hırsız malı çaldıktan sonra mal elinde herhangi bir sebeple helak olmuş veya da malı bizzat kendisi helak etmiş ise ve bu yapmış olduğu hırsızlık suçundan dolayı da eli kesilmiş ise, Hanefi usulcülere göre çalmış olduğu, yanında helak olan veya kendisinin helak etmiş olduğu bu malın ödenmesi, tazmini hırsıza gerekmez. Yani bu mal eğer helak olmuş veya helak edilmişse hırsızlık cezası olarak eli geçildikten sonra hırsızın bu helak olan veya kendisinin helak ettiği malın Misliyse mislini, kıyami ise kıymetini kimden çalmışsa ona tazmin etmesi, ödemesi gerekmez. Hanedilerin hükmü bu. Şafiiler diyorlar ki, eli kesilsin veya kesilmesin. Nasıl ki hırsızın o hırsızlık suçundan dolayı eli kesilmemesi durumunda malın helak edilmiş de olsa kıyemi se kıymetini miltisi miltini mevcut ise bir bak kendisini malı çalınan kişiye hırsızın ödemesi gerekiyorsa eli kesildikten sonra da aynı şekilde o mal velev ki onun yanında helak olmuş veya hırsız onu helak etmiş de olsa o mal miltiyse miltini kıyemi ise kıymetini mesrufun minhuya yani malı çalınan kişiye ödemesi gerekir. Şimdi mesele ortada, mesele hakkında Şabilerin vermiş olduğu hüküm bu, hanedilerin vermiş olduğu hüküm bu. Şimdi Şabiler, Hanevilere itiraz ediyorlar. Diyorlar ki, siz hem diyeceksiniz ki haf meddülünü kat'an ifade eder, ve bir beyanı tefcire ihtiyacı yoktur, bunu söyleyeceksiniz, hem de ondan sonra bu meselede tutup da öyle bir hüküm vereceksiniz ki vermiş olduğunuz bu hüküm hasım meddülünü katan ifade etmesini iptal edecek. Bu doğru bir şey değildir. İtirazlarıdır. Sizin vermiş olduğunuz bu hüküm diyor Şafiler Hanefilere, sizin vermiş olduğunuz bu hüküm hasım meddülünü katan ifade eder, kesin olarak ifade eder diye ortaya koyduğunuz herli kaideyi iptal etmektedir. Nasıl? Önce ayeti kerimeyi okuyalım. Şafii'lerin bu itirazını daha geniş bir şekilde dillendirelim. Çünkü ona cevap vereceğiz. Zaten derhimiz bunun üzerine kurulmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Ves-sariqu <Sessizlik> ves-sariqati es-sariqu ves-sariqatu fakdahu aydiyahuma cezaen bima kesaba ila ahidin. Hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadının yapmış olduğu fiile ceza olarak ellerini kesinir diyor allah Teala. Şabi'yle diyorlar ki biz burada yani bu ayet-i kerimede hırsızlığın hükmü nedir diyoruz? El keşme diyoruz. Bu ayet-i kerimedeki fakta'u, kelimesi has bir lafudur meddülünü kap'an ifade eder. Aynı şafirler şimdi bize yönelki olur soru olarak. Meddülünü kap'an ifade eder. Nedir meddülü? İbane. İbane ne demektir? Evi biletten keçerek koldan ayırma demektir. Kap, a. Kesmek bu demek. Yani eli biletten keçerek koldan ayırma. Bu haf bir lafızdır. Manası bu. Bunun dışında bir manayı buraya getirip ekleme, has üzerine ziyade yapma olur ki, daha önceki derste de söylemiştik, has üzerine ziyade yapma, hasın mezzülünü iptal etme demektir. Şimdi, ayeti kerimeye bu manayı verdikten sonra ki, verilen bu mana, şafilerin verdiği mana olmakla birlikte, hanefilerin verdiği mana da bu. Şimdi Şafi'ler, Hanefi'lere diyorlar ki, siz burada ziyade yapıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki, çalınan malın iki şey söylüyorsunuz. Bir, çalınan malın masumiyeti, yani kul adına korunmuş olması çalmanın hemen öncesinde iptal edilmiştir diyorsunuz. Bir, iki, çalınan mal çalan kişinin yanında helak olmuş veya onu helak etmişse eli kesildikten sonra hırsızın bu helak olan veya kendisinin bizzat helak etmiş olduğu malın misliyse mislini, kıyamiyse kıymetini tatmin etmesi gerekmez. Siz bu iki şeyi yani çalınan malın masumiyetinin iptalini ve intifa-ı zaman dediğimiz Hırsızın ödemecinin nesgini ödemesi gerekmez dediğimiz şeyi bu ayeti kerimeden çıkartılmıştır. Ve bu ayeti kerim tavrilerin iddiası bu Hanefilere. Ve bu ayeti kerimedeki fatao emrinden çıkartılmıştır. Katr kelimesinden çıkartılmıştır. Dolayın ki has lafız olan katr lafzına ki mecbuni neydi Onun üzerine ziyadede bulundunuz. Has lafız üzerine bu şekilde ziyadede bulunma hasın meddülünü kap'an ifade etmesini iptal etme demektir. Ve siz bunu yaptınız diyor. Bir, bunu yaparken yani kapor kelimesine bu eklemeleri yaparken ki İdmiri olsun, takdirül mirat olsun, diğer haşiyeler olsun, hepsi kapu kelimesiyle İntifa-ı daman kelimesini karşılaştırıyorlar. Çünkü malın korunmuşluğunun iptali intifa-ı damanla ilgili bir meşleledir. Onu cevap kısmında zaten açıklayacağız. İmam-ı diyor ki, kapr kelimesinin intifa-ı damanı içerisine alabilmesi için, yani kapr'dan o mananın da çıkabilmesi için, kapr kelimesiyle, intifa-ı daman arasında irtibat olması lazım. Bağlantı olması lazım. O bağlantı olacak olursa belki diyebilirsiniz ki veya yani ı zaruret kabilinden bu da onun içerisine girmiştir. Böyle bir ifadeyi belki kullanabilirsiniz. Ama bunu burada kullanma imkanınız da yoktur. Neden? Çünkü diyor İmam-ı bir, evvela katol kelimesiyle İntifa-ı arasında ikim olarak farklılık var. Bu zaten zahir. İkinci olarak maksus cihetinden de farklılık var. Yani kato ile kast edilen, intifa-ı ile kast edilen her kişi birbirinden farklı şeylerdir. Çünkü kap el kesme o seri kap çalma fiiline karşılık uygulanan ceza el kesme niçindir? Maksud nedir burada? Burada maksut çalan kişiye hem bir ceza uygulama hem de onu bu fiilden vazgeçirme. Tekrar yapmamasını sağlamak. Maksat budur. Halbuki bu maksat nerede gözetilen? Bu maksat katırda gözetilen bir şeydir. Vaman ise o intifa, o zaman diyoruz ya, o zaman tazmin etmek ise niçin olacaktı, olacak idi, o malı çalınan kişinin helak olan veya helak edilen bu mal karşılığında onun zararını telafi etme olacaktı. Dolayısıyla maksat yönünden de baktığımız zaman, katır ile intifa-ı daman arasında ne yok? Bir uyumluluk da yoktur. Üçüncü olarak bunlar Sebep cihetinden de farklıdır. Bakın, bu cihetleri sayıyorum. Neden? Çünkü bu cihet, bu kadar cihet itibarıyla birbirinden farklı olan iki şeyin birinin subutuna diğerinin subutunu katamazsınız diyeceğiz. Veya birinin intifasına nehd edilmesine diğerinin intifasını nehd edilmesini katamazsınız diyeceğiz. Sonuç olarak, sebep cihetinden de. Aynı şekilde kator ile intifa o zaman farklıdır. Çünkü haklın sebebi nedir? Allah'ın hakkına karşı işlenen bir cinayet var. Hırsızlık. Zaten cevapta buna gireceğiz inşallah. Budur. Halbuki diğerinin yani zamanın ödemenin sebebi nedir? Ödemenin sebebi kulun malına karşı işlenen bir cinayet vardır. Ondan dolayıdır. Sebep cihetinden de farklı bunlar. Mahal cihetinden de farklıdırlar. Kapın uygulandığı mahal eldir. Halbuki tamam tazmin meşelesi neyle alakalıdır? Kişinin zimmetiyle alakalı olan bir meşelidir. Mahal cihetinden de farklılık var. Ayrıca istihkak cihetinden de, hak edici cihetinden de farklılık vardır. Kap, el keşilmesi Mevla alanın hakkıdır. Hırsızın eli geçilecek. Allah'ın hakkı olarak. Malın tatmini ise kimin hakkıdır? Kulun hakkıdır. Onunla ilgili bir İmam-ı Şafii, daha doğrusu Şafii'ler bu kadar yönden aralarında farklılık olan kapr kelimesiyle intifa zaman ve onun zihninde malın mahsumiyetinin iptali dediğimiz mana aralarında bu kadar farklılık varken bunlardan birinin subutu ki hak ayet kerimeyle sabittir, onun sabit oluşunu oluşuyla intifa ı zamanın subutu lazım gelmez. Dolayısıyla, hatta bir şey daha ekleyelim diyor İmam-ı Bunun yanında aralarında bu kadar fark olmasıyla birlikte ayrıca umumi deliller var. Hangi hususta? Bir kişinin malının telef edilmesi durumunda tazmine yönelik, umumi olan naslar var. Mesela mevla Teala buyuruyor, Bismillah, Cezâu u seyyiyetin seyyiyetün ''Bir kötülüğün cezası mislince kötülüktür.'' Burada bir kişinin malını telef edecek, çalıp telef edeceksiniz veya yanınızda helak olacak. Burada bir kötülük var. Bu kötülük ancak neyle karşılanmalıdır? Misliyle karşılanmalıdır. Dolayısıyla tazmiği gerektiren neler var? Naslar var. Bu ayet-i kerime yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da şöyle buyuruyor. Aleyhisselatü Vesselam'da şöyle buyuruyor. Kişi üzerine vakiptir. Ne? Almış olduğu şey, onu geri verinceye kadar kişinin zimmetinde ödenmesi gereken şey olarak sabittir. Bunlar da gösteriyor ki, i̇mam diyor, burada bir kişi, bir başkasının malını çaldığı zaman da, bu çalmadan dolayı eli kesilirse, çalmış olduğu mal yanında helak olsa veya kendisi onu helak edecek olsa, tazmin etmesi üzerine vacittir. Kıyanı ise kıymetini tazmin edecek. Misli ise mislini verecektir diyor. İmam Şafii'nin iddiası bu, İtirazı budur. Ancak şu noktayı gözden kaçırmayalım. İmam Şafii derken Şafi'ler demek istiyoruz. İmam Şafi'nin bizzat kendisi değil. Şafilerin bu noktada Hanevi'lere itirazını dikkat edersek neyin üzerine kurmuştur? Ayeti kerimedeki kafa kelimesi üzerine. Halbuki hanefi usulcülerin vermiş oldukları fakirleri vermiş oldukları bu hükmü hanefi usulcüler nereye dayandırmaktadırlar? Kapor kelimesine değil. Ya ayeti kerimedeki cezaen kelimesine dayandırmaktadırlar. Yani İmam-ı Şabilerin yapmış oldukları bu itiraz yerinde bir itirazdır. Ama ne zaman? Eğer Fakta'udan hareket edilecek olursa yerinde bir itirazdır. Bu bizim de kabulümüz. Hakikaten biz de vermiş olduğumuz hükmü Hanebiler de Fakta'udan hareketle vermiş olsalardı, o zaman Şabilerin bu itirazı yerinde bir itiraz ve bizim ona verecek cevabımız da olamazdı. Hakikaten Haas meddülünü apan ifade eder kümmi kaidesi iptal edilmiş olur Ancak hanebilerin hükmünü kafar kelimesine değil de cezaen kelimesi üzerine bina ettiklerini söylediğiniz zaman otomatik olarak zaten şafilere cevabı vermiş olurdu. Dikkat ederseniz dersin başı ve putlanu usmetil malin mefruqil çalınan malın masumiyetinin kul adına korunmuşluğunun iptal edilmesi neyledir? bi itlaki kavlihi teala gezaen la bi kavlihi fattahu emriyle değil ya gezaen emriyledir. Şimdi yine kitaba geçmeden hanefilerin cevabını da bir ifade edelim ki ondan sonra kitaptan ibareyi okumak kolaydır ama önce bir muradı, maksadı alıyor. Hanebiler diyorlar ki biz vermiş olduğumuz bu hükmü şafilerin iddia ettiği gibi, itinazlarında olduğu gibi ayeti kerimedeki fatta'u kelimesi has lafzı üzerinde kurmadık. Belki fatta'u kelimesine mukarim olan, bitişik olan ceza en kelimesinin işareti üzerine bina ettik. Metinde bu işaret kelimesi yok, şerhlerde vardır. Nitekim onu anlatacağız o O en kelimesinin işareti üzerine bina ettik biz vermiş olduğumuz hükmü. Nasıl bina ettik? Şöyle bina ettik. Bakın ayet-i kerime ibaret olarak çalan erkek ve çalan kadının yaptıkları fiile ceza olarak ellerini kesin manasında idareti lastır. Ancak cezaen kelimesi ayeti kerimedeki cezaen kelimesi okubatın beyan edilmiş olduğu yerde mutlak olarak gelmiştir. İşaretini nasıl anlatıyor? Mutlak olarak gelmiştir. Ceza mutla yani okubatın abz edildiği beyan edildiği yerde Cezanın mutlak olarak gelişi, cezanın kamil olmasını gerektirir. İfadelere dikkat edelim. Cezanın kamil olmasını gerektirir. Cezanın kamil olması da, cinayetin kamil olmasını gerektirir. Yani kulun işlemiş olduğu fiilin, o terikat fiilinin hırsızlığın kamil olmasını gerektirir. Şimdi burada iki tane soru var hırsızlığın kamil olması ne demek? Cezanın kamil olması ne demek? Hırsızlığın kamil olabilmesi için diyor Hanevi Üzülcüler, hırsız bir başkasının malını çalarken ki o mal bir kula adı bir mal. Kula ait olduğu zaman içerisinde kul adına dinen masumdur. Yani korunmuş bir maldır. Ona kimse tasarrufta bulunamaz. Sahibinin izni olmadan ona kimse tasarrufta bulunamaz. Ancak icin verirse tasarrufta bulunabilirsin. Vermediği sürece o mal sahibi adına masumdur, korunmuştur, ısmeti vardır. Mesela o malı birisi kalmasa da hast etse veya adamın yanına gidip o malı telef etse ne gerekir? Ceza nedir burada? Burada ceza en kesilmesi değildir. Burada ceza malın, tazminin. Ayrıca az olması durumunda hakim tacir cezası uyguları. Hakime kalmış bir ceza bu. Ama en kesme yok. Neden? Çünkü burada değil, kulun dili. Biz ona cinayet tabirini kullanıyoruz. O kulun diline karşılık. Kamil bir dil değildir. Ne demek kamil bir dil değil? Evel hıfbını anlatıyorum ki kamil ondan sonra ortaya koyacağız. Şu demektir kamil değil olmaması. Kula ait olan bir şeye karşı işlenmiş olan bir fiildir. Bu fiil bu cihetiyle kamil bir fiil değildir. Kamil bir cinayet değildir. Cezası da kamil değil, nakıstır. Nedir cezası? Had değildir cezası. El kesme değildir cezası. Ya para tazminidir. Yani talep ettiği malın kıymeti ne ise, müşterinin ne yapacaktır? Ödeyecektir. O zaman bu cinayetin kamil olması nasıl olur? Onu ortaya koyalım. Cinayetin kamil olması, okulun yani hırsızın hırsızlığı yapmasının, bir başkasına ait olan malı çalmasının hemen öncesinde, çok ciddi bir zamandır bu, Hemen öncesinde o kul adına olan husmetinin iptal edilmesi artık o mal Mevla'ya ait bir mal olarak sayılması ve hırsız onu aldığı anda kulun kendisine ait olan bir mala tasallutu değil de Mevla'ya ait olan artık Mevla'ya itikal etmiş olan bir mala tasallutu olarak değerlendirilmiştir. Dikkat edin. Nitekim Cezayi kamili kitaplarımız açıklarken, mageci bu hakkın lillahi taala halifan ifadesini kullanırlar. Öyle bir cezadır ki bu halifan, yani kul hakkının devreden çıktığı halif olarak Allah için sabit olan bir hakka karşılık olan ceza demektir Cezayi halifen Allah'a ait bir hakka karşı vacip olan ceza dediğimiz anda demek ki kulu ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle devreden çıkartmamız İşte hanefi usulcüler diyorlar ki, burada hırsızlığın cezası el kesme, yani hakkir ve bu ceza kamil bir cezadır. Böyle kamil bir cezanın ancak kâmil bir cinayet ile sabit olması gerekir. Kamil cinayetin oluşmasını da Haneli usulcüler nasıl tanımlıyorlar? Kul, yani hırsız olan kul, bir kişinin malını çalmasının hemen öncesinde o malın masumiyeti, osmeti kul adına batı olmuştur. Artık kulun o mal ile irtibatı kesilmiştir. Hırsız o malı aldığında kulun, kula ait olan bir malı almıyor artık. Ya Allah'a ait olan bir şeyi alıyor demektir. Onun için burada çok derine gitmek istemiyorum ama şunu da ifade edelim. Çünkü usulciler bu nokta üzerinde çok duruyorlar. Bir mala karşı işlenen cinayet, o cinayet hangi hürmete müdahaledir? Mi'aynihi haram olan bir şeye mi müdahaledir? Yoksa ni gayrihi haram olan bir şeye mi müdahaledir? Eğer müdahale mi'aynihi haram olan bir şeye olursa orada hak gerekir. Eğer ni gayrihi haram olan bir şeye müdahale olursa orada hak gerekmez. Belki telet edilen hakkın, malın tazmini gerekir. Nasıl yani? İşte biraz önceki tasbiri de. Bundan dolayı yaptık aslında. Eğer mal, bakınız, mal kula ait iken, mal kula ait iken, mesela diyelim ki kula ait olan, bir kula ait olan yiyecek maddesi var. Biri gelip onun izni olmadan o malı yeter. Mülkünde yiyorum, hırsızlık yapmıyor, gidiyor orada yiyorum. İzin almadan yesem. O mal, fiil mevzihi, hak mübah olan bir mal. Evet, mübah. Yenilecek bir mal. Yenilmesi caiz olan bir mal. Fiil mevzihi, hak yızatında bu malın yenilmesi mübah. Helaldir. Fakat, sahibinin izni olmadan, bir başkası gelip onu yediği için, bu adamın yaptığı bir nedir? Haramdır. Yaptığı fiil haramdır. Bu haramlık, ve aynıhi yani o malın zatından kaynaklanan bir haramlık değil ya o malın bir kula ait olup bu kulun ise o kuldan izin almadan yemesiyle gelen bir haramlıktır. İşte buna bir gayrihi haramlık denir böyle bir mala yapılan müdahale böyle bir mala yapılan müdahale onu gasp etme onu telef etme işte yiyerek telef etmede Ceza ne olur? Fiil nakıs olduğundan cezada nakıs olur. Yani sadece tazmin ile yetinilir. El kesimine gidilmez. Ama mal, hırsızlıkta durum öyle değil. Hırsızlıkta durum şöyle. Kişi başkasına ait olan malı kalmadan önce ifadeye dikkat ediyoruz. Hanefilerin ifadesi budur. Kalmadan hemen önce. O malın kul adına iptal ediliyor. Yani kulun o malla irtibatı kesiliyor. Pezdevinin ifadesiyle artık Mevla'ya intikal ediyor. Mal Mevla'ya intikal ediyor. Kulun onunla alakası kesiliyor. Mevla'ya intikal etti mi mal? O mala artık müdahale, rizatihi haram olan bir şeye müdahale kabiliyordur. Midatihi haram olan bir şeye müdahale kabiliyendendir. Midatihi haram olan bir şeye müdahale etmek, yani o balı kalmak nedir? Büyük bir, bir cinayettir. İşte cinayet böyle kamil olunca onun cezası da ne olur? Kamil olur. Nedir o? Elin kesilmesi. Ve bu da ne ile sabittir? tabilerinin iddia ettiği gibi fakta'u ile değil cezaen felimesiyle salip. Bu dersin birinci bölümüdür. Şimdi bunun bir ibaretini okuyalım. İkinci bölümde ikinci bir itiraz var. Onun da cevabını inşallah itiraz ve cevap da vereceğiz. Hayy! Çalınan malın korunmuşluğunun batıl olması bir dakika itala cezaen Mevlata alanın kavli kerimi olan ceza enin mutlak oluşuylanız. La bi kavlihi fakda'u şafiilerin söylediği gibi fakda'u kavli kerimiyle değildir. Karı imamı fakrül İslam, imam fakrül İslam Fakr diyor ki, karı şafiği, imam şafiği söyledi. Ez kapru, la sun, ha sun, imanen maktul sin. Ayet kelimesi o kaf'a kelimeci, hâs bir lafızdır. limanen maklûfin, özel bir manaya vakt edilmiştir. فَاَنَّا اِيْكُنُوا اِبْطَالُ حُسْمَةٍ mali Malın korunmuşluğunu iptal etmek nasıl olabilir? Ne? amelen <gülüyor> بِه۪ي O hâs lafızda amel etme nasıl olabilir? Yani fakr-ül İhsan diyor ki, buradaki çâbiden naklen, Buradaki ayet-i kerimedeki kelimesi hâs bir lafızdır, özel bir manaya ki özel manayı biraz önce söyledim nedir o? İbane. İbane ne demektir? Eli, bilekten keşerek koldan ayırma demektir. Bu manaya vaz edilmiştir. Bu manaya vaz edilmiş olan has bir lafız var iken فَاَمْنَا يَكُونُ اِفْطَالُ عُصْمَةِ الْمَال۪ي عَمَلَنْ Siz Hanefiler ne yaptınız? Biz Hanefiler hakikaten de öyle yaptık. Malı hırsızın çalmasının hemen öncesinde kul adına hızmetini iptal ettik. Mevla'ya intikal etti dedik. Artık o hırsızın fiili Mevla'ya ait olan Mevla için düşünülen mal hakkında tahkik etmiştir dedik. Şişim böyle hosmetin, malın kul adına korunmuşluğunu iptal etmeli, nasıl olur da kap'at-ı kelimeciyle amel olabilir, diyor İmam-ı Hakikaten de Fakat فَكَاتٌ ki كِلَّ جَبَيْتٌ Siz Hanebiler, irav etmiş olduğunuz, kaçtığınız noktanın içerisine düştünüz, diyorum İmam-ı Tabii ki İmam-ı Şafi veya Kâbilerin böyle demeleri nereden hareketledir? Sanki bir fetbamızı, Fakta'u, ayet-i kerimeni o kelimesinden, has lafzından, hareketle vermişiz, düşüncesinden kaynaklanan bir itirazdır. Halbuki Hanebiler bu fetbayı verirken oradan hareket etmediler. Nereden hareket ettiler? Ayet-i kerimenin diğer kelimesinden. Yani cezaev kelimesinden hareketle bu fetbayı ver. Ve yani cevap bu, cevap külür. Hem nedeni bu, yani malın çalınmanın hemen öncesinde kul adına husmetinin iptali sebepi nasıl mahrulun vhi, fakta uya bitişen başka bir nas ile sabit olmuştur. İlimden abicem. Ve o cezaen bir O da hangisidir? Ceza en bir mahkeme. Orada kim ceza Neden? Niye ondan dolayı biz bu hükmü veriyoruz? yani ceza mutlaka çünkü mutlak ceza işaretin nas dediğim bu. İbaretin nas'ını anladık zaten de. işaretin nas'sı anlatıyor bize şimdi. Ceza-en kelimesinin işaretiyle bizim hükmü veriyoruz. Hangi hükmü? Çalınan malın haksız çalmanın hemen öncesinde haksızlığın iptali. Aynı şekilde intifa-u daman yani çalan kişinin o malı helak etmesi veya yanında helak olması durumunda eli keçildikten sonra mesrukun minhuya malı çalan kişiye tatmin etmemesi bu ikisi var. Hadi birini söylüyor ama ikisi maksat. Bu şundan dolayıdır. Yenek ya el mutlaka mutlak ceza işmi nimayetülillah <gülüyor> taala. Allahu Teala için vacip olanın ismidir dikkat ediniz. Allahu kane sandı beşeydi biraz sana söyleyeceğim allah Teala için vâcip olanın ismidir. Ala mukâbeleti fiilin abdi. Fî mukâbeleti fiilin abdi. Fî alâ Bütün şeylere bakarsanız bunu görürsünüz. Kulun fiili karşısında Allah için vâcip olanın ismidir. Mutlak ceza. Demek ki ceza mutlak olarak edildiği zaman nasıl bir cezadır o? Allah için vacip olan bir cezadır. Diğer ifadesiyle kamil cezadır. Ve annemaneci lillahi teâlâ. Allah-u Teâlâ için vacip olan bir ceza yedullâla pulusul cinayeti bakın ne diyor? Cinayetin de halis olmasına delalet eder. Ne demek cinayetin halis olması? Kuldan irtibatı kesilmiş malın tamamen Mevla'nın korumasında mal orada sırsız dinini icra ediyor demek. Cinayetin kemali bu demek. Alâ hulûsul cinayeti. O cinayet yeddaayetiyle ceza. cezayet sebep olan cezayet sebep olan cinayetin hulûsul. Ne oldu halde o cinayet? Vakaten alâ hakkihi teâlâ. Mevla teâlâ'nın hakkı, ve vâkı olduğu halde. Ve min darûretihi işte bunun zaruretindendir ne? Yani cezanın ve cina, cezanın kamil olması. Bunun dediğimiz ennemayetü billahi teala yedur teala hulusul cinayet. İlahi bunun zaruretindendir ne? tahlil usmeti ileyhi taala Malın korunmuşluğunu Mevla alaya havale etmem. Malın masumiyeti kul adına çalanın çalmasının hemen öncüsünde iptal edildiği, kime havale edildiği? Mevla Teala'ya havale edildi. Fakat burada bahis var. Şimdi aslında bahis var diyecek bir sonraki konuyu da anlatacağım. Orada da bazı sorunlar var, zorluklar var, tekellüpler var. Bütün bunların sonunu şöyle bağlayacak. Dikkat ederseniz bu meseleye başlarken Bugünkü derste başlarken kıyı ile diye başladık. Bugünkü derse nasıl başladık kıyı ile diye başladık. Kıyı ile ne anlatılmaya çalışıldı? Hakikaten bugünkü ders içerisinde anlatılacak olanlar ve onlara verilecek olan olan cevaplar hepsi tartışmaya açık cevaplardır demek diyorum. Nitekim birinci bahise girdi. Burası söz götürür. Burada bahis var ne demek? Verilen bu cevap söz götürür. Neden? Lennelkiyara din tarafından yapılan itiraz imkanı hak eder. Bu biraz önce fahrul İslam'ın bize nakmettiği şekilde, ise, ki başından beri onu anlatıyoruz zaten. O zaman ne yoktur ki fidap Böyle bir tekelü. Yani bu itiladı deth etmede böyle bir tekellücü, böyle bir zorluğu yüklenmeye gerek yok. Buna verilecek çok daha kestirme bir cevap vardır. Hakikaten bizim biraz önce yaptığımız nedir? Tekellüftür, zorlanmadır, zorlanarak cevap verilir. Buna daha kestirmeden bir cevap belli değil. Bel nekûl bilakis demiş ki, Hukketuna kavruhu aleyhisselam, bizim delilimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın şu sözüdür deriz lağurma Eli kesildikten sonra çalana bir tazmin yoktur. Yani hırsızın eli kesildi mi? Artık herhangi bir şeyi tazmin etmesi gerekmez. Bunu ait kenime zat hadis ceri zaten beyan ediyor. Dolayısıyla Şafi'ye Şafiilerin itirazına bu hadis ile direkt olarak ne yapılabilirdi? Cevap verilebilirdi. Ama tabii ki bunda da sorun var. Biraz sonra ikinci kısmı oluşturacak zaten. İdris bâtınu hukmün şeketan çünkü nas'ın sükut etmiş olduğu bir hükmü ispat etme. Neyle? Bi haber-i vâhid. Haberi vâhid ile ispat etmenin nedir? Nedir? Caizun ila hilafı. İhtilafun caizdir. Dikkat edelim. Nas üzerine haberi vâhid ile ziyade yapılamak. Ama Haberi Vahit ile Nass'ın hükut etmiş olduğu konuda beyan getirilebilir. Tefsir yapılabilir Haberi Vahit ile. Nitekim dersin ikinci kısmı ikinci itiraz ve ona verilecek cevap bununla alakalı. Bunu söyledikten sonra dolayıcıyla biz de bu hadiste demek istiyor ki Burada hihi bâhsün derken Allah hücrev ne demek istiyor? Biz bu hadiste cevap veririz ve vermiş olduğumuz cevap da yerinde olur. Niye yerinde olur? Çünkü ayetin ayet i kerimenin dediğimiz ayet-i kerimedir. Eğer nas bir konuda şükut etmiş ise şükut etmiş olduğu o konuyu haberi vahit olan bir hadis ile beyan edebilirsiniz. Bunda da kimsenin ihtilafı yoktur. Nice kim haberi vahid olarak böyle bir hadiste vardır, bununla bunu ispat ederiz, meselede biter. Ancak mesele o kadar kolay tabii ki bitmiyor. Bakınız, bilahilâh'ın, feynkî, ikinci bir itiraz var İkinci itiraza girmeden, isterseniz onun da kısa bir özetini yapmaya çalışalım. Ondan sonra inşallah itirazı ve cevaplarını okuyalım. Bir malın korunmuşluğunun, iptalini, hadis ile ne yapalım? Ispat edelim. Biraz önce la me ifadesini kullandık ya hadis-i şerifte. Farz edelim ki bu böyledir, hadis ile ispat edilmiştir. Burada bir itiraz olur zaman. Denir ki, bakınız itiraz çok değişik bir noktadan geliyor bu şefer. Yine Şafiiler tarafından şu itiraz yapılıyor. Deniliyor ki ayet-i kerimede şu ibareyi size okuyayım isterseniz ondan sonra ok gireyim bu konuya. Çünkü barın kendisiyle bağlantılı. Fe inkı en ma yekunu ba'dahu ve Nedir idrak idrak şudur, naz, mucebin yani telikat, hırsızlığın mucebin gereği tamamı nedir diyor katap diyor, öyle mi diyor hakikaten? Ayeti kelimeye baktığımız zaman da sarık ve sarıkatu faktaun ediyapuma cezalandırmak üzere mi? Çalan erkek ve çalan kadın. Yaptıkları fiillere ceza olarak ellerini kesiniz buyuruyor ayet-i Şimdi hepinizce malum kitaplarda mukavver sabit olan bir kural var. Nedir o kural? O kural şudur. اِنَّ تَرَبْتُ بَالْحُقْنَ عَلَى الْمُشْتَقِّ يَا تَضِي عِلِّيْجَةَ Siz bir hükmü muştak olan bir kelime üzerine düzenlerseniz o hükmün illeti o hükmün illeti o muştak olan nafsın muştak-u minhu olan kökü. Aynı kerimede aynısı var. Nasıl? Hes-sârif bu kelime. Şimdilir, ismi faindir mi? Muştak. Şerikat naflarından muştak. Burada kafr hükmünü fattâû yani kesme hükmünü o bir hükümdür. Onu neyin üzerine düzenledik? Sârif üzerine yani muştak üzerine düzenledik. Eğer siz bir hükmü muştak üzerine düzenlerseniz o hükmün illeti muştakım min. Sarif kelimesi nereden muştaktır? Mastardan. Mastarı nedir? Serikat. O zaman serikat illettir. Kafı ise nedir? Hüküm. Oldu mu? Serikat illettir. Kafı ise nedir? Hüküm. Dikkat edelim şimdi itiraz. İtiraz bu noktada geliyor. İşte bu mukarrab olan kaideden de anlaşılıyor ki şerikat ilinin yani kavmat ilinin mucebinin tamamı kullen muceb, demi an ifadesi Tamamı nedir? Tamamı kafadır. Eğer başka bir şey olsa idi, onu ayetin beyan etmesi gerekir. Etmediğine göre kafagır bunun mucebinin tamamı. Şimdi siz, yani Haneviler olarak siz tutar da haberi vahit olan hadisle beraber intifa o zamanı edecek olursanız bak olursanız o zaman bu seri kap fiilinin, cinayetinin mucebi hal mucebinin tamamı sadece kapı iken hem kapı hem de intifak-ı damandır demek suretiyle, kat'ı mucebin bir kısmı yapmış olur. Ne diyordu ibarede? İbarede diyordu ki en-nafsu cealel -kat Nas, kat'ı kıldı, ne kıldı? Cem'i al-muce Serikat'ın mucebinin tamamı kıldı, diyordu, değil mi? Feyzen tefet daman bil hadis her haberi vahit olan hadis ile hırsızın çalıp da yanında helak olan veya helak etmiş olduğu malı tatmini gerekmez. Bunun adı intifâd damandır. Bu intifâd zamanı hadis ile ispat ettiğim zaman yekunu bu demiğin muceb olan akar olur. Ne olur? Baldahul mucedin bir kısmı olur. Çünkü siz katın muhkebini ikiye çıkarmış oldunuz hadisle beraber. Biri kapr, ayetten zaten anlaşılmış, bir de haberi ait olan hadiste ispat ettiğiniz intifa o zaman, intifa o zaman. Kapr, kapr bunun içerisinde nedir? Bağ. Ayet, şunu demek istiyorlar daha açık ifadeyle. ayeti Kerime'nin ispat ettiğine veya diğer bir ifadeyle ayeti Kerime'nin nefrettiğini siz Kabe-i Vahid ettiğimiz ıspah ettiniz mi? Bakiriz, ayeti kerimede biraz önce Vahid konusu yaptığımız o illiyet meselesi yaptığı illiyetel muştakka minhu muştakka minhunun illet olmasını gerektirir demiştik hükmü muştak üzerine düzenleme bu da neyi ortaya koyuyordu? Nas ne yapmıştır? Serikat mucebinin tamamı Kapırdı, bunu ortaya koydu. Bunu ortaya koyunca doğal olarak neyi nefetti bundan başkası değil demiş oldu. Yani intikaf zaman mucet olamaz demiş oldu. Ama siz haberi vahid olan hadis ile onu da ne yaptınız? Mucet yaptınız. Yani ahyeti kelimenin nefettiğini siz haberi vahidle usfat ettiniz. Şu keçindir ayeti kelime kerime bir şeyi neflediyorsa siz onu haberi vahidle ispat edemezsiniz. Bunda ittifak vardır. Ispat edemezsiniz. Ve siz bunu yaptınız diyorlar bize. Şimdi buna da cevap vereceğiz. İki şekilde cevap vereceğiz. Birinci cevabımız <gülüyor> aslında kırpten bir cevap da ikinci cevaba da ihtiyaç bırakmayacak bir cevaptır ya ama ikinci bir cevap daha verileceğiz. Birinci cevabımız hem de ibare okumuş olayım size. Zaten peygim kıyın. Elmas. Gana al qat'a cemiyat muqe. Heden tebda manbi al hadid. Yekunu bazı hudud. Veda la yedebi xaber el waqid. Veda xaber el de waqid Bunu zaten anlattım biraz önce. Hulla cevap. Diyoruz ki. El munashibunil muqe mucad olan. İntifa zaman mıdır? Yoksa zaman mıdır? Dikkat edin cifat. Biz neden bahsediyoruz? Bir kişinin, başka bir kişinin malını çalmasından bahsediyoruz. Çalmanın olduğu yerde, yani terikatın mucebi ne olmalıdır? Tatmin olmalıdır, öyle değil mi? İntifa zaman değil, tatmin olmalı. Şimdi devam ediyor. Münceb olmaya münasip olan bu Tamam mı? Tazmin etmedir, ödemedir. fecal min el münceb tazminin nefk edilmesini müncebden kılma ki itirazını o nokta üzerine bina ettiler. Tazminin intifasını müncebden kılma min fesadil vavid. Buna fesadil vavid. Hesâdül vâb'r, tamamen usulcülere ait olan bir tabirdir. Bunu nahirde veya başka bir yerde bulamazsınız. Tamamen usulcülere ait olan bir tabirdir. Ne demektir? Onu tabii ki anlatacağız şimdi. Evvela şunu bir diyelim. Burada şerikatın muhkebi olmaya, İmam Şafii dikkat ederseniz, yani Şafi'ler itirazını hangi nokta üzerine bina ettiler? zaman üzerine bina ettiler. Değil mi? Yani dediler ki nas ortaya koyuyor ki şeriatın cenîu'l-mûktedi kat'dir ki haberi vahit olan hadisle ne yaptınız intifa zamanı da buna ekleyerek ayete yani ayetin dışladığını biz isbat ettik dediler ama dikkat ederseniz intifa zaman bu bunu yaptılar. Şimdi biz de cevapta diyoruz ki burada serikatın mucebi olmaya elverişli olan, uygun olan intifa daman değil. yani bir Daman. Öyle olduğu halde siz tutar itirazınızı intifa daman üzerine kuracak olursanız, Fesadül Vakı yapmış olursunuz. Fesadül Vakı nedir? Fesadül Vakı gerek de. Gerekçe diğer kitaplarda aynı şöyle ifade ediyor: Ben hem yivaresini hem de manasını kısaldım. Huwa en yeterat de bale illeti nacizu muqtabaha. İllet üzerine, illetin muqtabaatının nacizinin gelişmesi. Yani, i̇llet üzerineki illet seykat. Onun muqtabaatıki zaman. O muqtabaanın nacizi ki intibaul zaman. Eğer bir illetin üzerine, illetin üzerine. Muktabası değil, o muktabanın nakizi zıttı gelecek olursa buna fesadı vardır. İşte şahsiyle niyetli mudur burada. Normalde mucep olması gereken serikada nedir? Serikatın mucebi zaman olmalı. Serikat illetti. O illet üzerine serettüp etmesi, düzenli olarak gelmesi gereken muktaba nedir burada? Laman siz tutar da o gelmesi gerekeni değil de onun nakizini getirecek olursanız ki şafiilerin itirazını bunun üzerine kurdular. O zaman bu fesadül vada'dır. Fesadül vada ise ittifakla bakıldır. Sorunuz yerine geliyor. Birinci cevabımız. Var. Şimdi ikinci cevaba geçiyoruz. İkinci cevapta diyor ki, veler şullim teslim edelim ki o zaman. Şerikatın mucidi. Kabul edelim. Bunu. Etmiyoruz ama kabul edelim. İntifa odaman nedir? Şerikatın mucidi. Bunu kabul ediyoruz. Bunu kabul ettiğimiz zaman sorarız siz şafiylere, hanekiler olarak. Deriz ki, nas ile ni kastediyor? Hani siz dediniz ya, nas ne yapmıştır? Soruyu nasıl kurmuşlardı? Enkil, en جَالَ الْقَبْعَةِ tüm الْمُوْجَةِ demişler. Nas, mugeb'in, serikatın, mugeb'in tamamının kapr olduğunu gerektiriyor. O kılıyor, onu yapıyor demişler. Şimdi biz de diyoruz ki, kabul edelim ki hakikaten haberi vahit olan hadis ile intifa-u damanın damanın Şelik katın mu olduğunu biz ispat ettik etmedik ama ettik bahsedelim. O zaman size sorarız yani Haneviler olarak bize itiraf eden kabiliere sorarız. Siz yukarıdan mas derken o masdan neyi kastediyorsunuz? Katı mı kastediyorsunuz? Ceza mi kastediyorsunuz? Eğer katı kastediyoruz derseniz o zaman size başka şeyler daha sorarız. Bakınız ben Kabul edelim ki intifa odaman şerikatın neşil mucibdir. Eğer اريد بالماث, nas ile kast ediliyor Hani yukarıda nas demişlerdi ya. Onunla ne kavlullah ta'la faktau. Faktau kavli kerimin kast ediliyorsa kana istifadetuhu. O zaman Hocam, <gülüyor> tamam hocam. Tamam, tamam, <gülüyor> <acknowgülüyor> tamam. Benim bir satır kaldı daha. <gülüyor> <gülüyor> <Tamam. gülüyor> <gülüyor> Bir satın kaldı. Gerçi bir uzatıyoruz ama inşallah uzatın. Yani. <gülüyor> Bu katrın külli mugebb olmasını elde etme, nereden mi o katrdan elde etme ne Bir i bir zikir. Bu ifadeye dikkat taksis Tahsis bir zikir nedir? مِنْ غَيْرِ Bu istifadenin alakası olmaksızın neye bilhâf has olan kap'u ile irtibatı yok bunun. Bu tamamen neyle alakalıdır? Tahsis bir zikirle alakalıdır. Tahsis bir zikir ne demek? mefhum muhalif demektir. Neyle tabi? Yani Mevla Teala şerikata ceza olarak neyi zikretti Mevla Teala? Kap'u tahsis bir zikir yaptı. Tahsis bir zikir mefhum muhalefet kabiliğinden. mefhum muhalefet ise Hanedi usulcülere göre hüccet değil delil kabul edilmiyoruz. Dolayısıyla has lafız olan, hafı kelimeciyle ilgili bir şey değildir bu. Bizim tartışmamız hangi konuda? Has lafızla ilgili konuda. Onun için diyor, vel kelamı fihi. Kelam bir şey. Konuşmamız, sözümüz nerede? Ne hakkında? Has lafız hakkında. Bu taksis bir zikirle sabittir. Taksis bir zikirle sabit olunca demek ki has ile sabit değildir. Yani hastan kap ona nazar ederek taksitsiz fikirle sabittir diyorsunuz siz şafiiler. Böyle demeniz size göre normaldir. Çünkü şafiilere göre meful-u muhalefettedir, hüccettir. Ama biz onu hüccet olarak kabul etmiyoruz. Kabul etmediğimizden dolayı diyoruz ki naz bu konuda susmuştur. Hangi konuda? serikat küllen müküller konusunda susmuştur. O zaman Nass'ın düştüğü noktada haberi vahit ile amel etmek nedir zaten? Caizdir. Biz haberi vahit olan hadis ile intifa damanı zamanı serikatın mucebi olarak ispat etsek bile yine zarar vermez. Biz yine Nass'ın nefrettiğini ispat etmiş olmayız. Çünkü Nass intifa damanı zamanı nefret o Onesi ancak muhalefet. Mefhumu muhalefeden çıkar, mefhumu muhalefeye göre hükmet değildir zaten. Peki bitireyim kelamı inşallah. Helin oriyi de. Eğer nas diyorlardı ya, o nas ile edilirse de kavl-u taala cezaen kana hazza kelamen ah. Bu o zaman başka bir söz olur. Gayr-ı <gülüyor> manun kıran şa'tı. Şafiiden naklininden başka bir söz olur. Bizim burada da tartışmamız tamamen kapı kelimesi üzerinedir. Şafi'le bütün itirazlarını kapı kelimesi üzerine Yorumcular ve oradan söylemişlerdir, yapmışlardır. Burada şimdi gidip de nas ile kasdilen yedan der diyemezsiniz zaten. O bakli diğer olur yani ha. Vel maktu tasrihuhu şatiheden makleden tasrihdir bizim maksadımız. Tabii ki hulâ özet olarak deriz ki hader kelamı la yahlu an izrabin. Bu kelam sıkıntıdan hali değildir. Veliza kan ki Ondan dolayı Allah bu konuya başlarken ne demişti? Kıyıyıyıy demiş. Velhamdülillahirrahmanirrahim. Bu da Bir saat. Hocam. Bir dakika. Hocam. E, onun için biraz acele ediyorlar. Ben sonunu bağlamıyorum. <gülüyor>